mmm -hmm. Rahman-Rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şeytandan korunma ile ilgili ya da şeytan konusunu anlamakla ilgili rahmetullah aleyhi ve konuşurken şeytanın gönderdiği sinyaller Meleklerin gönderdiği sinyaller kalpte nasıl buluşuyor? İnsan nasıl, nelere dikkat ederek bu e, sinyaller konusunda yani sinyalle neyi kastediyoruz? Şeytanın gönderdiği vesveseler, evhanlar, insanı kontrol edip sapıtırmak için kullandığı yöntemler bunları e, anlatmaya devam ediyordum. Şimdi... Bu verdiği bilgiler arasında e, istediraç diye bir şeyden söz etmişti. İstediraç neydi? Aslında kö kötü niyeti var şeytanın ama iyiliği öne sürüyor. İyi bir şeyi tavsiye ediyor. O iyi tavsiye ettiği şeyden sonunda Müslümanı kötülüğe çekiyor. Ne yapıyor mesela? Akşam yatmadan önce istidrace bir örnek verelim sonra açıklamalarına geçeceğiz. Mesela işte Riyazus Salihin çok önemliymiş. Saat 12'de geçiyor, elektriği açıyor. İstidiraç nasıl oluyor şimdi? Riyazus Salihin okuyayım diyor. Bir okuyor, gözü yaşarıyor. Bir daha okuyor, gözü yaşarıyor. 3 hadis, 5 hadis bir bakıyor ki 100 sayfa okumuş ondan mutluluk hissediyor. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun diyor. Ben diyor yüz hadis okudum bu gece diyor. Hepsinde salavatlar getirdim elhamdülillah diyor. Bir on hadis daha okuyayım diyor. Bir on hadis daha okuyor. Bakıyor ki kitap kararmaya başladı gözünde. Ha uykum geldi diyor. Saat üç buçukta biraz kestireyim diyor. Biraz kestiriyor. Kalktığında sabah namazının vakti çıkalı iki saat oldu. Kim kazandı? İblis. Çünkü 10.000 bin hadis okumak değil ezberlesen sabah namazı etmiyor bu. 100 gram peynir verip hayatını aldı fareni. Evet hadisler haşa benzetilmez buna. Ama mantık olarak o mantıktır bu. Hadis okumana izin veriyor. Hadi sokuyorsun da bundan iyi bir şey olur mu bu dünyada? Sabah namazını engelleyen bir ilim, ilim değildir ama. Bunun için Müslüman istidraç dediğimiz bu tuzağa yakalanmaması için hayatı planlı olacak. Öncelikliler ve önemliler diye bir ayrımla yaşayacak. Namaz hayatta en öncelikli şey. Anne baba Dostlukların en üstünde öncelikli şey, kadının iffeti yeri gelir namazın bile önüne geçer. Önceliği bilmeyen Müslüman iyi şeyler yaptım zanneder, gerçekte iyidir de onlar. Ama şeytanın projesiyle onları yaptığı için tuzağa düşmüş olur. Burada ben bir örnek vereceğim istediracı iyi anlamak açısından. İnşaallahu teala umuyorum yanlış anlaşılmayacak bu. Mesela kız çocuğunun tesettüre alıştırılması bir eğitim meselesidir. 4 yaşında peçeyle dolaştırılan kızcağız 6-8-10 yaşlarında buna devam eder. Çünkü çikolatalar, şekerler Aferinler o peçeye bağlı. Aybaşı olduktan asas ona o kıyafetin farz olduğu gün refleksleri başlar. Önceden doyum sağladığı için o asıl tesettür günlerinde buna refleks göstermeye başlar. Bunun yüzde yüz örneği nedir? Yemek pişirenler, mesela mangalda pişirenler. Niye milletle oturup yemek yemezler? Kadınlar niye akşama kadar mutfakta dururlar da akşam milletle oturmazlar? Yemeğin kokusu tuzlu mu tatlı mı diye baktı, şurası oldu mu kenarı iyi mi dizildi mi derken doyar o zaten. Yemeğe gelince de sofraya oturmaz. İstidraç böyle bir şey işte. E peki bunu nereden anlayacağız? Fıkhın inceliklerine uyduğumuz zaman istidraç yaptıramaz şeytan bize. Dört yaşında çocuğa peçe taktırılması diye bir emri yok Allahu Teala'nın. Ne yaparsın ona kuyruklu bir baş örtü. Eteği biraz uzun gibi, bol gibi. 6 yaşına gelince o etek biraz daha uzar lokma lokma. Ekmeği bütün ağzına sokarsan nefes alamadığı için bu olur. Aynı şey hafızlıkta da olur mesela. 5 yaşında çocuk hafız olabilir mi? Olabilir. Yüz binde bir çocuğa nasip olabilir böyle bir zeka, böyle bir kavrayış. Ama çocuk aslında 18 yaşında ancak hafız olabilecek kapasitede, 5 yaşında, 6 yaşında motor gibi gidiyor çocuk, 20 yaşında da ağzı sigaralı, Kur'an'a tutmayan bir çocuğa döner. Hem anne babalar nesil yetiştirmede, hem hocalar vakıf görevlileri, bu, bu konularda şeytanın tuzağına düşmemelidirler. Onun için Anadolu'da yüzlerce meşhur hocanın bir tane alim çocuğu yoktur. Nadiren vardır. Neden hocalar, o bilhassa bu Kur'an'ın yasak olduğu dönemde çocukların okutan hocalar, kısa zamanda bu açığı kapatacak bir proje yapmaya çalıştılar. Sonunda da ne oldu? Kökten kaybettiler. O hep istidraçtı manasında söylemiyorum. İstidracı şeytan nasıl uyguluyor? Hayattan örnekler vermeye çalışıyorum buna. Tesettürü kadınlar olarak düşünüyoruz. Hafızlık ve diğer eğitimleri de normal anne babalar ve hocalar olarak tefekkür ediyoruz. Her şeyin bir vakti var. Vaktinden önce yaptığın bir yatırım, yatırım olmuyor. Yani uykun gelmeden yorgana sarılmak gibi bir şey bu. Sadece yatağın içinde boş boş dolanırsın. O yana dön, bu yana dön olur. İstidraç bile şeytan e, projeleri, halkaları ne demişti? Şeytanın bir frekansları var demişti. Tak tak tak sürekli frekans gönderiyor. Bir de ağları var demişti. Camiye giderken bir yerde yakalıyor seni. Bu sebeple biz oturup Hangi noktadayız amelimizde tespit edeceğiz ona yakalanmamak için? Bu tespiti nasıl yapacağız peki? Fıkha uyarak. Yani fıkh nedir? Neyin nerede yapılacağını bilmektir. Onu bilmeden ben Kur'an'dan sünnetten kendim ilaç yapacağım dediğin zaman bu tuzaklar herkesi bekliyor. Tabi %100 tuzağa yakalanacaksın diye bir şey yok. Sümma a'lem ba'da bundan sonra bilesin ki enneke muhtacun ila ma'rifeti salase fusuul başlığı bilmen gerekiyor muhtacsın la budde leke minha albattata çaren yok bu üç şeyi bileceksin ve fihel maksuud aradığın şey bu üç başlıktadır أحدها bunların birincisi el farku beyne khatiril hayr ve khatiriş şerri fi'l cümlede bir ilke olarak iyi sinyalle kötü sinyal diye bir iki sinyal olduğunu bilmek zorundasın. Aklına gelen her şey kötü değil. Aklına gelen her şey iyi değil. Ortasını bulmak zorundasın. Ve sani ikincisi Farkı between kahatır, şer ibtidai, öv şeytani, öv havaî, he vb. Bambaşka ne farkı var? Yani em şeytan ne demişti? İlke olarak başlatır. sonra arkadan gelir. Senin nefsinden kaynaklanan sinyaller var. Bunların arasındaki farkları anlaman lazım. İzah edecek bunları tabii. Feinelli kullu wahebi minuma defan min nevini akar. Bunları saumanın hepsinin farklılıkları var. Şeytandan gelen şeyi farklı savarsın, nefsinden gelen şeyi farklı savarsın. Ve üçüncüsü el farku beyne katir hayrın ve ilhamiyin ev şeytaniyin ev hevaiyin. Sen hayırlı sinyallerinde kökten sana fıtraten gelenleri var, Allah'ın ilham ettikleri var, istidraç için şeytanın senin önüne koydukları var. Bunları da fark etmen lazım li tetebba li tet ma yekunu min Allah Teala au min el yani sen Allah'tan mı biliyorsun bunu bir ilham olarak mı geliyor ve tecnebe ma yekunu min eşşeytane şeytandan gelen sinyallerden kaçınman gerekiyor ve kedel hava ala kavl insanın kendi hevasından zevkinden de uydurmalar sinyaller alabilir diyenler var ona da dikkat etmiş olursun. Fımlı evvel birinci bölüme gelelim. Fakat kâle âlimâuna râzîyullahu ânhum demişlerdir ki, iza arat en târif xâtır al min xâtırı şerri ve tuferrika beynehuma iyi sinyali, kötü sinyali anlamak ve aralarındaki farkı bilmek istiyorsan, fezinhu bi ehadil mevaziini selaseti yeter becgenülük halu üç ölçekle ölçebilirsin bunlara hangisi iyi hangisi kötü üç şeyle fel evvel birinci ölçebileceğin neyi ölçebileceğim hayır mı bu kafama gelen şey şer mi şunu yap diyor şu şöyledir diyor vesvesemi bu Allah'ın mi? melek mi bunu kafama sinyal ediyor şeytan mı sinyal ediyor Arkadaşlarımdan etkilendiğim için mi bunu yapıyorum. fel öncelikle, entegre olamayacağınız şeyi fıkıh kitaplarına koyun. Fıkıh tabak nereye uyuyor? Fakat bu doğru. Çünkü fıkıh kitaplarına koy. uyuyor? Çünkü fıkıh tabak nereye uyuyor? Çünkü fıkıh tabak nereye uyuyor? fıkıh kitaplarında bir şeyin aynısı ise o. Yani fıkıh kurallarına uygunsa o hayırlıdır o inkâne bir ziddi bir ruhsetin evşü betin hayır fıkıh kitaplarında bir yere oturmuyorsa o olduğu gibi şerdir tuzaktır aslı güzel olabilir ama fıkıhta bir yere oturmuyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz örnek müthiş bir örnek dikkat ediyoruz Ayşe anam radıyallahu anha Efendimizin üç aylar dediğimiz aylarda Recep, Şaban, Ramazan. Üç ayda 90 günkü oruç politikasını anlatıyor. Şaban geldi mi? Şaban. Recep geldi mi? Ramazan geldi mi? Üç ay nasıl yapar diyor. Ramazan'da full oruçluydu. Bunu zaten biliyorum. Recep ayı üç ayların birincisi geldiğinde bu 90 gün oruç tutacak zannederdik diyor. Demek ki Recep ayını 10 gün, 15 gün, 3 gün, 5 gün aradalarda tutuyor. Şaban'a gelince daha tutmayacak zannederdik diyor. Ramazan'a gelince oruç. Demek ki Ayşe anam radıyallahu anha 90 gün oruç tutmadığını vurgulayarak söylüyor. 90 gün oruç yok. Şimdi benim aklıma bir sinyal geliyor. Bu Ramazanı şerif hem de kış günlerine rastladı. Günler uzun değil. Bari ben Recep, Şaban, full tutayım. Ramazanı da. Tuttum mu? Kuş kuş, melek uçuyor. Cennetten gelmiş bir kanarya olurum herhalde. Döndüm fıkıh kitabına. Ayşe anamı sordum. Peygamberim nasıl yapardı? Recep'ten bir 20-25 gün tutardı anlaşılıyor. Şaban'a gelince 5-10 gün tutup bırakarmış. Sebebi de belli. Ramazan'a kadar hep oruç tutarsa zayıflayacak, Ramazan'ı tutamayacak, hastalanacak, kan şekerleri düşecek. Ramazan'a kadar mola veriyor. Burada bana hayır gibi görünen 3 ay oruç ne oldu? Fitne fesat oldu. Yanlış. Bizim orada bir hacı nene var. Her sene 90 gün tutardı. Recep, Şaban, Ramazan. Benim hacı peygamberim öyle yapmazdı. Bu işte istidraç. E sevap değil mi? Allah bilir. Peygambere uymayan bir şeyden sevap çıkmaz. Ne yaptık? Aklımıza gelen şeyi şeriata, fıkıh kitabına uyarladım. Uyarlayınca baktım karşıma Ayşe anam çıktı. Öyle yapmazdı dedi. Bu kadar kolay. Fəin fəinlem yeste Sen direkt fıkıh kitabına şeriata vurgulayacak şekilde anlayamıyorsan bunu Bunu ittiba edeceğin büyüklere uyarla. Yani fıkıh kitabına koyup acaba nasıl diye anlayamıyorsun. O zaman iktida yap. İktidâ yap ne demek? Öncekilere uy. Fe in kana fi fi'li <gülüyor> salihin. Allah'ın salih kulları, selef-i salihin böyle bir şey yapıyorduysa fe <gülüyor> ve O sinyal hayırlıdır o zaman. Hasan Basri 90 gün oruç tutuyorduysa sen de tut. Misal yani. Bu 90 gün oruçla ilgili bir şey değil. Ve in kana bi'd-diddi ittiban talihin ve hayır salihler değil de bozuk adamların yaptığı bir işse, uyduruk bir şeyse o şerdir o zaman. Neyi konuşuyoruz? Benim aklıma gelen hayır mıdır, şer midir? Allah'ın ilhamı, ilhamı mıdır, şeytanın vesvesesi midir? Bunu ölçmenin kurallarından birincisini söylüyor. Fe illem yeste bin leke bihâdel Gene anlayamadın asab ı Kırama, Hasan Basri'ye uyduruyorsun, bir türlü olmuyor. Feryadu alen nefs ve heva, işte bunun altını çiziyoruz. Bunun altını çiziyor. Yani önce bunu Şeriatın kitaplarına koy dedi, ben anlayamadım. Salih kullarına ölç dedi, örnek göremedim. Çok kolay. Üçüncüsü, bunu feryadu alen nefs ve heva, nefsin ve arzuna bak. وأنظر بي انجهل bakalım Fi in kana mimma tanfuru anhu en-nefs nefratan tab' la nefrate ve bu işi nefis hoşlanmadıysa ya ne gerek var buna dediyse zevkine de uymuyorsa anla ki bu iş hayırlıdır anla ki hayırlıdır وَإِنْكَانَ مِمَّا تَم۪يلُ اِلَيْهِ النَّفْسُ مَيْلَ طَبِّعٍ وَجِبِلَّةٍ لَا مَيْلَ رَجَاءٍ لَا اللّٰهِ تَعَالَى وَتَرْغِيبٍ فَهُوَ شَرًّا Eğer senin nefsin bu işten hoşlanıyorsa, oh be! diyorsa, ama Allah'a memnun ettiği hadis var ki bunu yapana şu kadar sevap veriyor Allah. Mesela sakal, peygamberimin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sünnete uyanan şehit sevabı verecek. Ben sakal bırakınca da şehit olacağım inşallah manen şehidim diye sakalımı sıvazlaya sıvazlaya duruyorum. Yani nefsim peygambere uydum diye hoşlanıyor. Öyle değil de çok buruşmuştu çenelerim. Bu sakalla kurtardık bu işten. Onun için hoşuma gidiyorsa anla bela bu. Bu sakalı sana iblis dinle oynamak için bıraktırıyor. Gibi. Ölç böyle. İz en nefsu emmâratun bisû'i. Çünkü nefis dediğin şey hep kötülük ister. La temilu bi asliha ilah hayrin. Nefis aslında hayırdan hiç hoşlanmaz. Hoşlanıyorsa sen bundan rahatsız olman lazım. Fe bi ehadi hâdihil mevâzîn. İzâ ve em'antel nazar. Bu bahsettiğim ölçüyle sen dikkat edersen yeste biinuleke hatirul hayr min hatirish şerr ne hayırdır ne şerdir. neyi Allah sana ilham ediyor neyi de şeytan ilham ediyor bunu çözersin vallahu teala ve li'l hidayeti bifad'ih Allah'tır hidayeti lütfuyla veren innev <gülüyor> cuvadun Yüce ve kerim bi Allah'tır o çünkü niye böyle dua etti yani Yine sen dua et, Allah sana bunu iram etsin, yoksa burada da tuzağa düşebilirsin. Üç yöntemle bunu anlamana yardım edeceğim demişti. Bunu izah ediyor. Ve Melfasus yani ikincisi fakale <gülüyor> olmauna alimlerimiz demişlerdir ki İde arat de tu ferika beyne xatır şerrin yekunu minke beli şeytan. Şeytanın sana yönlendirdiği kötü sinyali tanımak e istiyorsan ve beyne hatir şer'in yekunu minku bele hev-ennefi ev min Allahu Teala ibtidaen fanzur fihi min salasati ocu. 3 yönden bakarak bu Allah'ın sana ilham ettiği bir şey midir? Nefsinin iyi bir arzusu mudur? Çünkü nefs de bazen iyi şeyleri emreder. Yani Ebubekir radıyallahu anih'in nefsi var mıydı? Vardı tabi. Emmaratın bir su ümidi o nefis. Hem de o biçim, o biçim. Emmaratın bir su Bundan sonraki nefis bölümünde göreceğiz inşallah. Eite eite, ron to vura vura, kır başlaya, kır başlaya bu Bekir Raziyyullah'ın nefsini ne oldu. Raziyetin mardiye. Ya eyetün nefsin mutma inne. İrgihi la Rabbiki raziyeten mardiye. Allah'tan bu sözü duydu ya bu Bekir'in, Hasan Besri'nin e, nefisleri. Onlarda da nefis verdi ama adam ettiler nefislerini. Kırbaçla kırbaçla vura vura adam ettiler onu. Deliği akıllandırdıkları gibi kırbaçla nefislerini akıllandırdı onlar. Dolayısıyla nefsi ona hep iyi şeyler demeye başladı bu sefer. Ama zamanında onun nefsi onu kötü şeylere yönlendiriyordu. Emrâtun bisûtu. Ömer'in nefsi اَمَّارَةُمْ <gülüyor> بِسُوتِ Git peygamberi öldür demişti ona nefsi. Peygamberi öldürmeye gidiyordu. Aynı nefsin sahibi ne oldu? Allah'tan mülhem bir nefis sahibi oldu. Dolayısıyla nefisten iyi şeyler gelir Bu nefsin iyi sözü müdür? Öbürü müdür? Bunu ayırmak istiyorsan ikinci yönteme geçti şimdi. Sana üç şey tavsiye edeceğim. Buradaki not tutarken, dikkatli not tutarsanız birincinin, bir şıkkı ikiye geçtim ikinin biri filan diyor e, notları bu şekilde tutalım mümkünse size tavsiyem bu tip uzun anlatım yaptığında kitaplar aklınızda kalmasını istiyorsanız şu şekilde ben yaptığım bugüne kadar okuduğumuz dersleri burada şamalandırıyorum neredeyim haritada görüyorum gittikçe her hafta gidiyorum haritada şurada izliyorum o onu 7 bölüme ayırdı 7 bölümü önce buralara indirdi. Ben bunları kendime göre zaten kitabı ezber gibi bildiğim için kolayım ama şu anda neredeyiz? Mesela ben Sivas'a gidiyorum. Nasıl navigasyon? şimdi şuradan geçiyorsun diyor. İyi bir talebe, iyi bir kitap okuyucusu kitabın haritasını yapar. Şimdi şuradayım der. Şimdi buradayım. Ararken o eliyle koymuş gibi konuları bulur sonra. Böyle not tutmadın sadece haberleri dinler gibi dinlediğin zaman ya bu üçüncü neyin üçüncüsü? Sen üçüncüde takılır kalırsın. Üçüncüde de tak O yedinci üçüncüyi anlatıyor. Sen hala ilk üçün birindesin. Olur. Buna dikkat. Kitap okumakta bir zevk meselesi, sanat meselesi. Aksi taktirde onlarca kitap karıştırıyorum ben mesela. Biri öbürüne karışmaması için her okuduğum kitabın böyle haritasını yapıyorum. Bu haritayı sonra bitirince dedim kitabın arkasına koyuyorum. Yani çok zaman ihtiyaç duymuyorum ama bazen büyük kitaplarda karıştırmamak için orayı bir daha tarıyorum. Bakıyorum ki haritada orada duruyormuş o. Böyle yapmayı tavsiye ederim. Faslus yani ikincisinde alimlerimiz üç şey tavsiye ettiler diyor. <gülüyor> Hadi du'a bir A bölümü diyelim. İn wajde muzammen ratiben ala halatın vahdetin. Eğer samimi bir şekilde o şunu yap ifadesi, ısrarla düzenli devam ediyorsa, fawminallah teala, fawmin hewan nefs. O Allah teala'dan sana geliyor. Ee, ya da Ebu Bekir'in nefsi gibi güzel bir nefsin tavsiyesidir o. Oynvacet de umutarat diye mutdariben falemen neumine şeytan. Akşam bir şey diyordu sabahin, yok yok, oruç tutmayalım arkadaşlarla bir ders yaparız. Beş dakika sonra şey. Arkadaşları ziyarete gideyim. Sıla-i rahim de sünnet zaten. Ne dediği belli değil. Bir oraya dön, bir buraya dön. Ha bu şeytan bocalatmaya çalışıyor seni. Hep iyi şeyler gösteriyor zannediyorsun. Aslında seni bocalattırıyor. Çünkü oraya git. bu istersen buraya git. İstersen bu caddeden git. E nereden gideceğim? Ortada kalıyorsun. Hiçbir yere gidemiyorsun. Ama Allah bir şey ilham ettiği zaman ya da Ebubekir'in radıyettün murdiyettün nefsi bir şey dediği zaman ona Burası Kabe'nin yoludur. Dön bu tarafa diyor. 10 sene sonra da aynı şeyi söylüyor. 20 sene sonra da aynı şeyi söylüyor. Olur. Bazı arifler, arifler derken kimi kastediyor? Tasavvuf ilminin derinliklerine dalmış insanlara arifler diyoruz demiştik. Derlerdi ki, mesela. Havan nefsî, mesela nemir. nefsin Nefsî, nefis bir savaş, nefsin verdiği yönler, yani nefisten gelen istekler, bir kaplanın saldırısı gibidir. Bir kaplan gibidir. La yansarib illa bi kamin belin va kahrin zairin. Kaplan, arslan, pars, o yırtıcı hayvanlar, kedi gibi bir oraya bir buraya kaçmaz. Durduğu yerde durur, sen sopayla da kovalasan orada bekler seni. Çünkü kendine güveniyor, güçlü hayvan. Ama başka zayıf hayvanlar oradan havlar sana, kaçar öbür tarafta havlar, bir yerde bu, Gücü zayıf. Müslümanın nefsi terbiye olduğu zaman işte Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nefsi, Ömer'in nefsi, razıyetin, o semaya çıkarsan ilerisini arar. Çünkü güçlü, kuvvetli, iyi terbiye edilmiş. La yansaribu illabu kamim ber <gülüyor> va kahrin zahirin. Yani böyle kolay onu yıldıramazsın. Öm meselül xarici yiledi yukatilu tedyünen. La eka du hatta yok tel. Yani harici ki diye bir grup var. Hz Ali ile savaşanlar işte. <gülüyor> Onların iyi veya kötü yaptıkları hariç. Aslında boş bir şey için uğraşıyor. Yani Ali ile savaşıyorsun radıyallahu anh. Sen cenneti nasıl göreceğin yüzün? Aklım mı kıt? Ama hepsini öldürdü Ali radıyallahu anh. Yerilerinden kıpırdamadılar. Dirayetli. Tam inanmış yani davasına inanmış. İyi olması kötü olması ayrı bir şey. Yani iyi bir nefis böyle dirayetlidir diye örneklendiriyoruz bunu. Me şeyt Me Ama şeytan kurt gibidir zaat demin Can bin de Cani bin aka kurdu buradan taş atarsın gider arkandan gelir Aslında gücü yok ama yani seni parçalamak istiyor Bin bir hile yapıyor Arslan gibi cesareti yok kurdun وَثَانِيهَا ikincisi bu faslü saniyenin ikincisi اِنْ وَجَدْتَهُ عَقِيبَ ذَنْبٍ اَحْدَسْتَهُ Min اللّٰهِ Teala. sen bu hissiyatı yani o sinyali işlediğin bir günahtan sonra görüyorsan eğer yani bir e, günah işledin günahtan sonra aklına geliyor ki ey gidi cennette olacaktık biz şimdi ne yaptık biz dünya? Hah, Allah sana gel kulum diye sinyaller gönderiyor. Bu hatır Allah'tan geliyor bu sefer. İhaneten ve ukubeten bişu'mi zâlik ezzem. Kınayıp duruyorsun kendini. Bu muydu yapacağın senin? Geçen sene Umriye'ye gittin şimdi bankaya giriyorsun. Hafızsın. Yarı çıplak dolaşıyorsun. Güya tesettürlüydün. Şu, bu kıyafeti nasıl giydin? Kınıyor. Allah sana bunu. Hayır o melek gönderiyor sana bunu. Kal الله Teala كَلَّا بَلْرَانَ ala قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Mutaffifin suresinin 14. ayeti. Yani e, o yaptıkları şeyler kalplerine ağır geldi onların. Böyle kulları var demek ki. Kale Şeyh'i ilmem İllimem Rahimullah Kimdi şeyhim dediği zaman kimi kastediyordu? Ebu Bekir. Alvırak, rahmetüllahu عليه. Ha kaza, tuædiz dunubu ila kısma tı kalp. Öve alı, axatır, ila kısma tı Yani bu iyilik ve kötülükler, günahlar kalpte birikiyor. Şeytan hemen zarar yok, zarar yok. Senin yaşındakiler yapar bu işi diye bir sinyal gönderiyor. Hemen melek, çabuk tövbe et. Ne yaptın sen diye bir sinyal gönderiyor. Sonunda kalp bunların hiçbirinden etkilenmiyor şeytanın dediği oluyor. Katı, çürümüş bir kalp haline geliyor sonra. Neyi konuşuyoruz? İnsanlar tertemiz fıtratla yaratıldıkları halde sonra nasıl cehenneme kütük oluyorlar? Bunları örneklendirmeye çalışıyoruz. "Kinke hadel khatru mubtedan la akibe zambin kana minka fa alim min qabl şeytan." Yani bir günah yok, bir şey yok ortada böyle bir değerlendirmeyi mucib bir şey yok kafan bulandırmak için şeytan bir şeyler gönderiyor olabilir hedefi eksel genelde de böyle olur yine o diyor bir çünkü şerre kötülüğe böyle bir başlangıç yapar şeytan waat lubu eliguwa bi külle neticede de aldatmak için uğraşıyor zaten <gülüyor> buradaki örneği şöyle açıklayayım yani Filanca e, günahı ben hiç işlemedim. Fakat filanca adam şu günahı işledi, ölüp de gitmedi. Böyle bir sinyal geliyor aklıma. Sonra adam hacca da gitti. Demek ki hem faiz alabilir, sonra da hacca gidince toparlanabiliyormuş. Ne yapıyor şeytan? Sonunda seni faiz için bankaya sokacak ya. Önce o değerlendirmeleri gönder. Halbuki Yahudiler faize bulaşınca nasıl Allah onları attı kulluğundan diye bir sinyal gelse bu allah Teala'nın ilhamıydı. Yahudilerin akıbetinden ürkütecekti seni. Karun'u. Karun bak beş kuruş için peygamber, teyzesinin oğlu peygamber olan Musa Aleyhisselam'a hakaret etti. Sonunda ne hale geldi. Bütün bu düşüncelerin beynimizde, kalbimizde nereye yerleştiğini konuşuyoruz konuşuyor üstadımız Vesalesa üçüncü işaret فهو من فهو من الشيطان eğer bu sana gelen vesveseler yani yahutta işte zikirler geliyor e ee, mesela Allahu Teala'yı zikrediyorsun. Allahu Teala'yı zik ne nedir zikir? La ilahe illallah diyorsun. Kur'an okuyorsun. Bunlar azalmıyor, kaybolup gitmiyor. O senin iç bünyenden geliyor demektir. Ama sen Kur'an okudukça o zikirler azal o ves hatırlar sinyaller azalmaya başlıyor. Anla ki şeytan senin yanında o anda onları veriyordu. Sen Kur'an okuyunca kayboldu, gitti. Demek ki şeytandan da bu. minşeril ve suâsil hannâs da oldu suresinde olduğu gibi. Bunu şöyle örneklendirelim. Çok iyi anlaşılması için. Adamı cin çarptı diyorlar. Test etmek çok kolay. Ayet-el Kürsi'yi onun yanında oku. Bir değişiklik oluyorsa doğru. Cin musallat olmuş. Ayet-el Kürsi, ya senin Şerif 500 okuduk. Hala yerinde duruyor psikiyatrik hasta. Bu kadar basit. Aklına gelen şeylerde de hemen abdest alıp iki rekat namaz kılayım. Bir cüz Kur'an okuyayım dedin. Bu düşünceler kayboldu gitti. Anla şeytandan da onlar. Okuduğun Kur'an kar kaldı sana. Aldığın abdest kar kaldı. Evet. Ve sonra ne inneşşeytâne enneşşeytâne câsimun ala kalbi ibni Adem Şeytan Ademoğlunun kalbine yerleşir. İza Allah teala hanse ve ida gafle vesvese. Adem oğlu şeytanın şeytan kalbine yerleşiyor, yerleşmeye çalışıyor. Ya yani oradan bir, bir yer ayarlıyor kendine. Adem oğlu Allahu Teala ile zikirle buluştuğu zaman siner gider şeytan. Hayır. şeytan Adem oğlu şeytandan korunmak için Allah'ı zikretmezse şeytan oraya yerleşir, vesvesesini yaymaya başlar. Wa üçüncü bölüme gelince, İsa aradı en tufrek beni xatir xayrin, yikunu min Teala min min Bu melek mi veriyor bana bu sinyali, yoksa bir Allah Teala'dan yaratılıştan mı geliyor? Bunu da üç şeyden ölçebilirsin. Ehadu'a entanzura. Birincisi bakıver. Ve inkâne kaviyen musammimen ve hu'min Allah teala. Böyle ciddi bir şekilde ise senin fıtratını Allah'ın yerleştirdiği bir şeydir o. Ve inkâne muteraddiden ve hu'min el melek. Evet iyi bir şey ama melek sana ilham veriyor, sinyal veriyor, gidiyor, veriyor, gidiyor şeklindedir o zaman. İz ve bir menzileti nasihin. Çünkü Melek sana bir nasihat yapmak istiyor. Yed kulü ma'ke fi kulli janibin Her yönden sana yanaşmaya çalışıyor melek. Ve yarudu aleyke kullu nashin. Kullu nashin sana nasihat yağdırmaya çalışıyor melek. Rcaya icabetike ve rabetike fil hayr. Yani sen ola ki onu dinlersin diye umut ediyor melek. Sürekli sana nasihat yağdırıyor. Vesani ikincisi. Inkan akabe ijtihadim minka ve ta'at. Yani bir gayret edip Namaz kıldın, işte hacettin, Kur'an okudun, infak ettin. Onun arkasından zihnine gelen şeyler. Fakat o Teala. Tabii iyi şeyler ama bu. Sadece Allah'tan mı, melek mi? O kaliteyi ölçüyoruz şimdi. Ee, bu, bu da nedir? Allah'tandır. Ka'al Teala velledine cehdufi ne? Lenehtyen nümsube ne? suresinin 64. ayeti. Bizim için gayret edenleri yolumuzu açarız. Allah buyuruyor. İşte bu ile Allah ile sana ilham ediyor. وَالَّذ۪ينَ تَدَوْزَادُوا مُدَنْ وَآتَاهُمْ تَقْوٰهُمْ Muhammed Suresinin 17. ayeti. Hidayet üzere olanların hidayetini Allah artırır, onlara takva verir. Demek ki neyi belgelemeye çalışıyor? Yani sen Allah için gayret eden bir kulsan. Bugün mesela işte filan kitabı okumaya gayret ettin, çok yoruldun buna rağmen okudun. İhya'yı da oku şimdi diye bir ses Allah'tan gelir sana bu sefer. Melek ilham eder. Çünkü sen çalıştın. Ve <gülüyor> Ama hiçbir şey yokken sen baş, böyle İhya'yı okuyayım diye merak ettiysen, tefsir okuyayım diye merak ettiysen, bir cüz Kur'an okuyayım diye merak ettiysen, o bir melek ilhamıdır sana. Ve zâli sûm. Üçüncü... E nokta inkane fil usul vel Bu bahsettiğimiz sinyaller batini ameller. Nedir batini ameller? İç dünyamız, tevekkül, sabır, cennet özlemi, Allah'ı sevmek iç dünyamız, batini amellerimiz fıv minallahi subhanahu Bunlar Allah'tandır. Tevekkül, sabır Bunlar Allah'tan gelir. Bu inkâne filfurûg ve amel zahireti namaz kılmak gibi, sadaka vermek gibi eylem olarak yapılan şeyse, bu minel melekî fil ekler. Genelde e, melekler tarafındandır. İzil melekü lâ sebilele ülâ mârifeti bahtini lâbdi fi kâli ekserim. Genelde alimlerimiz melekler bizim iç alimimizi bilemezler. Allah bilir demişlerdir de ondan bunu meleklere havale etti. Eмма hatirul hayr elledi yekunu minkebel eşşeytan istidracen ila şerrin yerbu aleyhim. Şimdi ne demiştik? Şeytan da iyi şeyler verebilir insana. Bunu nasıl ayıracağız? Fakat falakade kale şeyhuna rahimeullah hocamız dedi ki: "Unzur. Bakıver." اِنْ وَجَدْتَ نَفْسَكَ ف۪ي ذَٰلِكَ الْفِعْلِ اَلَّذ۪ي خَطَرَ بِقَالْبِكَ مَعَا نَشَاطٍ لَعَ مَعَا خَشْيَتٍ Eğer aklına gelen o iş, hayırlı iş, çok böyle bir hareketli bir anda, milletin içinde işte fotoğraf çektirirken, kalabalıktayken oluyor ama Allah korkusuyla ilgili bir hareket yok. İslami faaliyetler var. Allah korkusu yok. Haşyetullah <gülüyor> yok. Ve ma aceletin la ma Hemen böyle çabucak bitirmek, böyle köklendirmek yok. Çabucak bitirmek istiyorsun. Ve ma emnin la ma'a khawfin. Yani bir bakıyorsun ki e, hiç böyle kabul olur mu, olmaz mı diye bir dert yok. Güveniyorsun kendine. Halbuki mümin Allah'tan korkar bu kabul olmazsa amelim ne yaparım? ve ma'a aman ani la ma akıbet konusunda ne olacak bu amelim konusunda körü körüne gidiyor. önüne bakmadan gaza basıyor. Halbuki mümin basiretli bir şekilde bu amelimi melekler nereye koyacak diye merak eder. O merak yok. Fe ale şeytan. Bil ki bu iş şeytandandır. Fejtenibhu. <gülüyor> Sakın o işi yapma. Burada bir nokta koyup, bugün on tane kız birleşip İslami faaliyet yapıyorlar. Bu son paragrafta okuduğumuz şeyi anlatıyor. Erkeklerin içinde emri bil maruf yapıyorlar. Akıbetini düşünmüyor. Buradan bir haram bulaşabilir. Ma'a la khauf. Kendine güveniyor, bir şey olmaz bize diyor. İslami çalışıyoruz biz diyor. Böyle onlarca örnek verip e, vakti uzatmayayım ama bunlar oluyor. وَاِنْ وَجَدْتَ نَفْسَكَ عَلٰى ظُدِّ دَالِكَ مَعَا خَشْتٍ لَا Eğer sen bu hareketlenme, bu sinyal geldiğinde işten çok Allah korkusunu düşünüyorsan o تَعَنِّنْ la aceletin. Şöyle bir inceleyelim. İlm-u nereye oturuyor bu diyorsun? Acele etmiyorsun. وَا مَعَا خَوْفٍ لَا مَعَا اَمْنٍ günahı olabilir diye dikkat ediyorsun. Ve ve la ma Kör körüne değil basiretle yapıyorsun. Fe alemennu minallahi teala au bu Allahu Teala'dan'dır ya da meleğinden'dir. bunu bundan korkma, devam et. Şimdi burada bir not ilave etmem lazım. Biz bunu okuduk, 5 buraya yaz, 4 buraya yaz, 6 buraya yaz, 2 buraya yaz. Böyle kolay değil bu dediği işler. Gazali'de yıllarca, 40 yıl mücadele ettikten sonra bunları söyleyecek hale geldi. Eee biz niye okuyoruz madem hemen yapılmayacak? İnşallah ruhumuzu teslim ettiğimizde bunları yapacak hale geleceğiz onun için. 30 sene sonra, şimdi kitap okuyorsun sen. 20 sene önce ilkokuldaydın A, B diye sana alfabe öğretiliyordu. Eee nasıl olsa okuyamayacağım bu alfabeyi ben ne yapayım diyen oldu mu? Yok. 20 sene sonra kitap okumak için o gün o mücadeleyi yapman lazımdı. Şimdi bu tarif ettiği şeyler şeytandandı, ilhamdan nefistendi, ilhamdandı, arzundandı. Bir karıştı herkesin kafası şimdi diyelim. E karışacak tabii. İnşallah bu alfabeyi yerine oturttuğumuzda... Meleğin ilhamıyla şeytanın fısıltısını ayıracağız Allah'ın izniyle. En yakın arkadaşımızın fısıltısını ona kim söylettiriyor? Melek mi? Şeytan mı? Allah mı bunu yüreğime indirdi benim? Bunu anlayacağız. Bugün anlarsan yarın ne yapacaksın? O zaman seni yarın şeytan batırır. Sen Ne dedik? Vaktinden önce ortaya çıkan şeyler zarara dönüşebilir. Bunlar da vaktinden önce... Okudu bugün İmam Gazali ile aynı Allah'ın izniyle her şeyi anlıyor. E iki ay sonra ne diyeceksin? Mehdi'yim ben diyeceksin. Çünkü anla anla, anla anlamanın da sonu var. Bari Mehdi ol diyecek sana şeytan. Bana gayip gayipten bilgi geldi diyeceksin. İblis kendinden daha beter hale getirecek seni o zaman. Ne billahi teala. Onun için acele etmiyoruz devam. Ve ama, e, kultu ana, diyorum ki sana dikkat et ve kenne'ş şeytan fehfe fi'l insan li'l min gayri basire ve zikr sevab yenşitu fi zalika sanki şeytan böyle basiretsiz davrananların içine sızmakta daha hafiftir, daha kolay çalışır. Dikkat et diye uyarıyorum seni. Ve emmette enni teenniye gelince teenni nedir? olgun hareket etmektir. Ağırdan almak değildir. Yani doktor mesela ameliyat ederken kalp krizi geçiriyor diye baltayla kesmez adamı. Ne kadar acil olursa olsun kuralına göre ameliyat yapar. Yoksa öldürürsün hastayı. Teenni odur işte. Her şeyi kuralına göre yapmaktır. Acelecilik nedir? Boşura boşura sonra sonra yaparız. Sonra yaparız değil. Şimdi yapacağını yap. Teenni ve acele iki zıt kelime bunlar. Fe mahmudun illa fi mawaadi'a ma'dudetin. Birkaç yer hariç teenni gerekiyor. Ve zikira rafil haberi annenebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Haberde şöyle geldi. Peygamberimiz buyurdu ki el aceletüne şeytan. Acele işi şeytan yaptırır illa fi hamseti 5 yer hariç. Tezvicul bikri iza edrakat. Bekar olgunluğa gelince evlensin acele yapılması gereken vakaba ideyn ida vacb vakti gelen borcu ödemek hemen ve tecizil meydi ida öleni bekletmemek hemen gömmek ve kıra dayfi ida nzel kıra kıra ziyafet demek misafire misafir geldiği zaman mis ikramda bulunmak yemek vermek ve töbeti mineznbi ida aznebet öznebet Günah işlendiğinde de e, tövbesini hemen yapmak ya da iza eznepte günah işlediğin zaman iki türlü de okuyabiliriz tövbe etmek. O emmel khaufu khauf diye bir şeyden bahsetmişti. İnsan endişe içinde olmalı demişti. Nedir endişe? Ve yahtimul en ve edaehi ve hakkin ve İnsan nereden korkar? Tam yapabildim mi bunu? Yapabiliyor muyum? Uygun mudur? Hakik şeriata uygun mu yapıyorum? Rabbim kabul edecek mi? Böyle bir endişesi olur Müslüman. Yaptık, işin meleklerin düzelsin, kabul etsinler. Böyle laubali davranmaz. Ve amma basaratu'l akibeti. Akibete basiretle bakmak diye bir kavram kullandı. Ona ne diyoruz? basara, febi'en yetebassara ve en nehu rushtun ve hayrun. Aklı başında, idraki yerinde İyi bir iş yaptığını anlayarak yapmalı ve ihtimül en yekûne li ruyeti sevabî fil uqbah varacağı ib ve akibette sevap nasıl getirecek, ahirette karşısına bunlar nasıl çıkacak? Bunu düşünmeye basiret diyor. Fâlem taleke muwaffakan iyi bir şekilde bunları düşünmeni tavsiye ederim. Fâdi cümletül fusûlî selseti üç bölüme ayırdım sana bunları. Bunların özü elleti. Lazimet ki məlûfetü hafi fasıl Bu sinyaller konusunda bilmen gereken üç bölümdü. Fırâiha, Hakka iyi düşün bunlara, iyi gözet. Emginin nazarı fiha mescitate, gücün yettiği kadar bunlara ses ver, kulak ver. Fıinha min el-ülûmi lattifeti. Bunlar çok narin bilgilerdir. Ve esrarı şerifeti fi had albab. Bu konuda çok yüksek sırlardır bunlar. Vallahul muvaffiku bi fadlihi. Fazlı keremiyle bizi başarıya ulaştıran Allah'tır sen gayret et. Burada kalacağız. Ama bir şeyi tekrar uyarıyorum. Namazın farzlarını konuşsaydık biz burada. Hepimiz bu salondan çıktığımızda, bu ders bittiğinde namazın farzlarını öğrenmiştik ya da Bir iki eksiğimiz vardı. Bu, bu saatten sonra da namazımızı dümdüz kılacaktık. Farzlarına uygun kılacaktık yani. Fakat Gazali'nin bu anlattığı şeyler. Ekim ayında tohum atıyorsun. Nisan'da topraktan çıkıyor. Ondan sonra Haziran'da bir döver geliyor, topluyor. Ondan sonra değirmene gidiyor, öğütülüyor. Fırına gidiyor, hamur oluyor, pişiyor. Sofrana geliyor, ekmek olacak şeyler. Beş ay toprağın altında bekliyor buğday bir defa. Namazın farzları gibi konular değil bunlar. Bunlar Müslüman beyin yetiştirme bilgileri. Not tutarken bir kısmını anlayacaksın. Tekrar okurken, haritalandırırken anlayacaksın. Sonra bir yerde bir konuşmada aa gazali bunu demişti diyeceksin. Asgari 10 sene sonra meyve verir bunlar. Ama 10 sene sonra İnşallah radıyetin, mardiyetin nefsi olan insanlar düzeyine Rabbimizi ulaştırır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. <Gülüyor>